Bil ki. Ennehu yecibu aleyna teallumu erba'i mesail. Şu dört meseleyi, şu dört konuyu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın uzaktan başlıyoruz. Ta ki bu meseleler bizi nereye götürecek? Kabirdeki o üç soruya götürecek. Nedir o dört mesele? El-ilm. İlim. Her şeyden önce neyin olması gerekiyor? İlmin olması gerekiyor. Yani amelden önce ilim olması gerekiyor. Davetten önce ilim olması gerekiyor. allah Teala diyor ki peygamberine قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ De ki bu benim yolumdur. Tek bir yol var. O da cennete giden yol. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ İnsanları basiret üzere, ilim üzerine davet ediyorum de. Yani davet ne üzerine olur? İlim üzerine olur. Diyor ki ilim nedir? وَهُوَ مَعْرِفَتُ اللّٰهِ İlim denince akla gelecek olan nedir? Allah'ın bilinmesi. Allah'ı bilmek.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 bu ilimle yetinmek ne değil? Yeterli değil. Çünkü Mekkeli müşriklerin her birinde bu iki itikat vardı. Bu iki ilim vardı. Kabirde fayda verseydi ilk önce kime verdi, fayda verirdi? Onlara fayda verirdi. O halde Allah-u Teala'nın ibadeti hak eden tek ma'bud, tek ilah olduğunu kabul etmek. İbadet tümüyle ve tüm türleriyle kime yapılması gerekiyor? Yüce Allah'a yapılması gerekiyor. Mekkeli müşkiler bunu kabul ediyorlar mıydı? Etmiyorlar. Diyorlardı ki ibadet Allahu Teala Teala'ya yaparız. Ama Allahu Teala ile birlikte başkalarına da ibadetlerimizden bazılarını sarf ederiz. Onlara adaklar adarız, yalvarırız. Değil mi? Araclar olarak ediniriz. Bunu kabul etmiyorlardı. Bundan dolayı da zaten ne oldular? Müşrik oldular. Ve kabirde de bu Rabbin kim denildiği zaman bu soruya cevap veremeyecekler. Halbuki ayette diyor Allah Teala: "Vela in men semawati sorsan onlara desen ki yerleri ve gökleri kim yarattı?" Derler ki: Allah. A. Kabirde sordukları zaman niye diyemiyorlar? Çünkü ne yapmadılar? Allah Teala'nın onlardan istediği ilmi yani imanı gerçekleştiremediler. O da ne? İbadet yalnızca Allah'a yapılır. Eğer bir kul, bir kul dünyada La ilâhe illallah'ın manasını bilmezse sadece Allah'a olan imanı Mekke'li müşriklerin imanı ile aynı hizada olursa oraya kadar gelmiş, ondan öteye gidememiş ise dünyada nasıl ki solulduğunda seni yaratan kim? Allah diyorsa, kabirde ne yapamayacak? Aynı soruya cevap veremeyecek. Ne kimler gibi Mekke'li müşrikler gibi. Ve ma'ârifetu dinil islâm bi'l edille Nedir ilim? Dedi ki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 Bunu dille söylemek nedir? Yeterli değildir. <gülüyor> Marifetudinil İslami bil edille. Delilleriyle birlikte İslam dinini yapmak? Bilmek. Başka? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve ve marifetun ebiyyihi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmek. Onu tanımak. Onun nesebini, soyunu bilmek. Değil mi?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 salih olarak, halis olarak düzelterek ilim talep ederse bu ilim en faziletli ibadettir diyor İmam Ahmet İbni Yani ibadetin en faziletlisi nedir? İlimdir. Aynı şekilde İmam Ahmet İbni diyor ki Rahimahullah İnsanların ilme olan ihtiyaçları yemek ve suya olan ihtiyaçlarından daha çoktur.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 Amel. Ve amellerin en faziletlisi. allah Teala bu sebebile kitab Kur'an-ı ne diyor? İnnemâ yakşallâhe min ibâdihî el-ulemâ. Allah'tan hakkıyla korkanlar kimlerdir? Alimler Alimlerdir diyor. Alimler, Bilenler yani. allah Teala'dan hakkıyla korkan kimlerdir? Alimlerdir. Ardından müellif rahim Allah diyor ki el-amel. <gülüyor> Amel. İlimden sonra ne olması lazım?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 Amel olmazsa arkadaşlar kabirdeki o sorguya, o suale de ne yapamazsın? Cevap veremezsin. Allah-u Teala diyor ki kitabı, kitabında وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> اhtedَوُ Hidayet üzere olmaya gayret sarf edenler. Hidayet üzere olmaya çalışanlar. Var ya onlar. zadehum <gülüyor> huda Allah onların hidayetlerini ne yapacak? Arttıracak. Yani hidayet üzere olma konusunda gayret sarf eden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 Ama nereye, davet nereye olacak? Şeyh Efendiye, benim cemaatime, benim hizbime, benim grubuma değil. Ve ben ahsenu kaulan, ve ben ahsenu kaulan mimmen daha ila Allah. Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah'a davet. Ve amil salihan ve salih amel işleyen. Bakın davet edip oturmuyorsun. Ve amil salihan. وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah-u Teala Peygamberine diyor ki اُدُعُ Davet et İla سَب۪ي لِي رَبِّكَ Rabbinin yoluna Bakın nereye? Hangi yola? <gülüyor> Rabbinin yoluna İla سَب۪ي Rabbike رَبِّكَ Onun için davet nereye olmalı? Allah'ın yoluna olmalı Davet kişiye değil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 Olacak kudube tut Rusulun min kablike. Sen de önce rasuller ey peygamber ne oldu? Yalanlandı. Senin gibi davette bulundular, değil mi? İnsanları çağırdılar. Karşılık olarak ne oldu? Yalanlama. Fısa <gülüyor> beru. Onlar ne yaptılar? Sabrettiler. Ala ma kudibu. Yalanlandıkları şeyler üzerine sabrettiler. 950 sene sabır gösterdi Nuh Aleyhisselam, değil mi? 900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 Kur'an okusa, ezberlese, bir sene sonra an meclisi bitmiş olur. Geriye baktığı zaman, der ki Ya Subhanallah, ben namaz surelerini ezbere bilmiyordum. Ama şimdi an meclisini ezberledim. Yani i̇lim, sabıra ihtiyaç duyuyor. Yani İmam Bukhari, Bukhari adlı kitabını, hadis kitabını kaç senede derliyor? 18-20 senede. Onu şerh eden Hafız İbni Hacer aynı şekilde. Aç senesini veriyor o kitaba. Demek ki sabır. Tabi sabır nedir? Sabır kalbi yapmak? Hapsetmek. Kalbi sabrettirmek. Kalbi tutmak. Tabi sabır denince neye sabır? Allah'a itaate sabır. Yani gece yatacaksın 1'de, 12'de, 11'de neyse. Saatini kuracaksın saat 5'e. 4 saat, 3 saat uyuyacaksın. Ve abdest alıp camiye gideceksin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 Olabilecek şeyler. Burada ne gerekiyor? Sabır gerekiyor. Diyor ki Mâllif Allah. Peki bunların delili nedir delili? Bismillahirrahmanirrahim. Ve asr. Asra yemin olsun. Geçen hafta hatırlarsanız açıkladık. Asra yemin olsun. Asra and olsun. İnnel insânele fî husûr. Muhakkak ki insan diyor Allah-u Teala hüsrandadır. Zarardadır. Bütün insanlık. Bütün insanlık hüsrandadır. Herkes zararda. Gerçekten de öyle. Bakın.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 El-cenan, kalp, kalp bile itikat. Tasdikun bil lisan, dille söylemek. Amelun bil erken, azallah amel. Yezidu bıtaatı Rahman, yem kusu bıtaatı şeytan. Şeytana itaatle de. Beş tane nun. İmanın tarifi bu. Kalp ile itikat, dil ile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 bir şeyi yapanların çokluğu seni aldatmasın. Şimdi insanlarda ne var? Bakıyor adam camdan, ya diyor herkes camiye gidiyor bu akşam diyor mesela. Ben de gideyim diyor. Niye? ilim yok. Salih amelin, salih amel olabilmesi için ne gerekiyor arkadaşlar? İhlas ve sünnete uygunduk. allah Teala diyor ki işte salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hakkı hakkı tavsiye edenler.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 Kitap olarak, kural olarak bu sure yeter diyememişler. Gerçekten öyle. Ne yapmış? Her şeyi bu sure ne yapıyor? İçersine alıyor. Şekal de tasfih ettiği, ettiği bir hadis var. Sahabeler bir araya geldiğinde Ayrılırken Ne yaparlarmış? Asıl suresini okurlarmış. Asıl suresini. Niye? Çünkü neye teşvik var? İmana, Salih amele, davete ve sabra Teşvik var.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 diyor ki kavl-u taala Allah Teala ta şöyle buyurdu. Faalem. Faalem. Ne demek faalem? Bil ki. Faalem. Ne bil? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki faalem bil. Kul demiyor, kul. Ne demek kul? De. De. Kul la ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunun var ya oralarında oralarda sallayan, raks yapan, dans eden zikir çeken tarikatlar. Bu ayet okuyorlar. Fakat, Ennehu la ilahe illallah sonra başlıyor la ilahe illallah diye böyle halkalarla dansla zikir çekmeye. Ya Allah teala kol demedi ki, deyin demedi ki. Fakat, bil. La ilahe illallah bil. Ve estaqfir li Ve günahlarına ne yap? İstiqfar et. Şimdi bu ayetten İmam Bukhari ne diyor?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 İ'lem. Ne demek İ'lem? Bil ki. Müellik bizimle konuşuyor. Bil ki. Rahime ke Allah. Allah sana rahmet etsin. Hatırlayın geçen hafta dersi. Bu ehli sünnetin bir metodudur. Nedir o metot? Öğrencisine ne yapar? Doğada bulunur. Hadis alimleri hatırlayın geçen hafta dersi. Ne yapıyorlardı? İlk hadiste rivayet edecekleri zaman İrhamu oman fil ardi Yarhamukum manik Sema, Rahimona yarhamuhumun Rahman, Rahimona yarhamuhumun Rahman, merhamet sahiplerine rahmet sahiplerine Rahman Rahman nabr merhamet eder. Hadisini rivayet ediyorlardı. Müelif te Raheem diyor ki, İlem Raheemakallah. Allah sana rahmet eyleye. Bil ki, en nehuycu be ala kulli ve Müslimetin, her erkek ve kadın Müslüman'a bilmesi gerekir, tağlümu, selası hazil mesail. Şu üç meseleyi. Şimdi burada da ne yapacak?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 hızıklandı. Velem yetruku ne bizi terk etmedi hemelen <gülüyor> başıboş. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Efahasibtum enne ma halaknakum Sizleri başıboş yarattığımızı mı zannediyorsunuz? yarattık gezin dolaşan hayvanlardır. Böyle bir şey yok. Hayvanın bile bir şeyi var, değil mi? İnek yiyor, otluyor sabahtan akşama kadar. Akşam geliyor, sağıyorlar. İlk bilmemiz gereken husus bu. Bel Ersele İleyna Rasûle. Bilakis bize allah Teala ne yaptı? Bir Rasûl gönderdi. Elçi gönderdi. Femen ata'ahu dahelel cenne ve men asâhu dahelel kim o Rasûle'e itaat ederse cennete girer. Kim de isyan ederse cehenneme girer. Ve delilu kavlu ta'ala bunun delili nedir? İnne Ersele İleykum Rasul'a. Bizler sizlere Rasul gönderdik. Keme şahiden aleykum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 Bu adamın yapmış olduğu şirki hafifletir mi bu yaptığı şirk? Hayır. Ağaca tapan da aynı. Peygamber'e tapan da aynı. Ve delilu kulluhi taala bunun delili nedir? O anne el mesaj mescitler Allah'ındır. Felâte du'a du'a etmeyin. Tabii du'a iki manada kullanılıyor. Du'a iki manada kullanılıyor. Nedir o? Dil ile yapılan du'a.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 İcabet edeyim. Dua diyor ki, bana diyor, ibadetten şey yapanlar, kibirlenenler istekburun an ibadeti ayetin başında dua edin diyor. Ardından diyor ki, bana ibadette büyüklenenler, cehenneme alçaklar olarak gelecekler. Demek ki, ayeti kerimenin başında dua dediğini allah Teala ayetin sonunda ibadet diyor. Bunlara Allah nasip edersin. önümüzdeki hafta. Deyince, üçüncü mesele ise üçüncü mesele ise Enlemen Allah itaat, kim Allah'a kim Rasule itaat eder Allah'a birlerse tevhide inanırsa la yajuzu lehu men Allah ve Allah'a ve Rasulüne düşmanlık edenlere dostluk beslemek caiz olmaz şirki de sevmeyeceksin şirk ehlini de sevmeyeceksin müşrikler Allah teala diyor ki enlemel müşrikone Neces. Nece? Kur'an kendine diyor Allah'a Pis diyor. Yani. Kim duyacaksın? Peygamberimiz diyor ki, Akhricul Muşrikine min Ceziretil Arap. Müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkartın. Niye? Çünkü onlar Allah'a Teala'ya ortak koşuyorlar. Velev kane akraba garip. Diyor ki, velev ki bu müşrik olan adam senin en yakının olsa, baban olsa. Sevmeyeceksin. Ve'delilu kavlu Teala. لا تجلقا من يؤمنون بالله واليوم الاخري وعدون من حتى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو, إخو... أو ابنهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولاك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحين منه ويدخلهم جنة تجين من تحت الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم وردو عنه أولاك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ayetini müellif burada zikrediyor bizde bu ayeti zikrederek bu ikinci girizgahı İkinci girişi de bitirmiş olalım. Önümüzdeki hafta inşallah tafsilatıyla, ayrıntısıyla ne yapacağız? Alacağız. Duhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente esnaf ve kuvvetu uleyküm.